Şuhara Suresi 111. ayetten 115'e kadar. Sana mı inanacağız? Halbuki sana uyanlar en rezil kimselerdir dediler. Dedi ki onların yapmakta oldukları şeyler hakkında bir bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Keşke düşünseniz. Ve ben inananları kovacak değilim. Ben ancak apaçak bir uyarıcıyım. Onlar diyor, dua diyorlardı ki sana iman edip tabi olalım da bizim en rezillerimiz oldukları halde sana tabi olup seni doğrulayan şu rezillerle birlikte mi olalım? Bu sebeple onlar sana inanacağız? Halbuki sana uyanlar en rezil kimselerdir demişlerdi. Hazreti Nuh da onlara Onların yapmakta oldukları şeyler hakkında bir bilgim yok. Onların bana tabi olmalarından beni alıkoyacak şey nedir? Halbuki hal üzere olurlarsa olsunlar, onların durumlarını araştırmak bana gerekmez. Bana düşen, onların beni doğrulamaları kabul etmemdir. Onların işlerindeki de Allah'a havale ederim. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Keşke düşünseniz. Ve ben inananları kovacak değilim sanki onlar kendisine tabi olabilmeleri için daha önceden kendine uyanları uzaklaştırmasını istemişlerdi. Hazreti Nuh onların bu isteklerini kabul etmeyerek "Ben inananları kovacak değilim." buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle kardeşlerim biz sözünde. Köyde yaşayan kaba saba olur. Avcılıkla iştigal eden hasil olur devlet kapısına giden de ayağa buyurmuştur. 116'dan 122'ye kadar Eynu, Eğer son vermezsen sen de muhakkak taşlananlardan olursun dediler. O da dedi ki Rabbim doğrusu kavmin beni yalanladı. Artık benimle onların arasını sen bir hüküm ver beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekilerini dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra geride kalanları suda boğduk. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır ama onların çoğu müminler olmadı. Ve muhakkak ki Rabb'in elbette azizdir, hakimdir. Allah subhanahu ve teala Nuh aleyhisselam ile arasındaki geçen münazarayı ve Nuh aleyhisselamın kendisine dönerek onların helakını istediğini belirtiyor. Allah subhanahu ve teala yerden ve gökten çıkarttığı fışkırttığı sularla o kavmi ne yapmıştır? Yok etmiştir. İşte bu inanmayanlara bir ibrettir. Evet. Allah inananlar etmeler bize koyusu dünyada ve ahirette hüsrana uğrayanlardan seyredesin. Amin. 135'e kadar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 temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Ve yakaladığınız zamanda zorbacı mı yakalarsınız? O halde Allah'tan korkun da bana itaat edin. Bildiğiniz şeylerle sizi destekleyenlerden sakının. O desteklemiştir sizi hayvanlar ve oğullarla, bahçelerle, çeşmelerle. Doğrusu hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Evet. Allah subhanahu ve teala burada da Hud aleyhisselam'dan bahsediyor. O da kavmi adı Allah'ın dinine çağırmış. Onlar Hadromut ülkesinin Yemen ülkesi hududunda olan kum tepelerinde yaşıyorlardı. Onların zamanı Hazreti Nuh kavminden sonradır. Bitekim Araf suresinde de Düşünen ki o sizi Nuh kavminden sonra halifeler yaptı. Yaratılış itibariyle onlardan fazla boy pos verdi. Tamam. Onlar büyük bir tepki ve inşa gücüne sahiptiler. Uzak yerlere kadar uzanabilen güçleri, bol rızıkları, malları, bahçeleri, kaynakları, oğulları, ekim ve meyveleri vardı. Bunlarla birlikte onlar Allah ile beraber ondan bir başkasına tapınıyorlardı. Allah-u Teala işlerinden birini müjdeleyici ve uyarıcı bir elçi olarak gönderdi onları tek olan Allah'a çağırıp muhalefet etmeleri halinde intikam ve azabıyla uyardı. Hazreti Nuh'un kavmine söylediklerini o da kendilerine söyleyip dördü. Sonra Hazreti Nuh temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yüksek muhteşem burçlar ebedileştirilmiş yapılar mı yapacaksınız? Evet. Ve bunları uyarıyor. Ebu de Müslümanların Kusa denilen yerde yüksek binalar yaptıklarını, ağaçlar diktiklerini gördüğü zaman onların mescidine dikilip ey Dimeşk ahalisi diye nida etti. Yanına toplandılar. Allah'ım hamd senada bulundu. Sonra da siz utanmıyor musunuz? Siz utanmaz mısınız? Yemeyeceğiniz şeyleri topluyor oturmayacağınız binalar yapıyorsunuz ulaşamayacağınız emeller besliyorsunuz sizden önce nesiller vardı toplayıp biriktirdiler binalar yapıp sağlamlaştırdılar tuğli emelde durundular onların emelleri bir gurur topladıkları se Selak oldu meskenleri habirleri oldu uyanık olun at kavmi Adem ile Umman arasındaki atlara ve binitlere sahip olmuşlardı At kavminin mirasını benden iki dirheme kim satın alır? Evet. Allah onlardan razı olsun. Öyle övücüler bugün olsa herhalde dünya böyle olmaz. Gerçi olsa herhalde ona başka isimler takarlar. 36'dan 140'a kadar dediler ki öğüt versen de yahut öğüt verenlerden olmasan da bizim için eşittir bu öncekilerin adetinden başka bir şey değildir hem biz azaba uğratılacak da değiliz böylece onu yalanladılar ve biz onları yok ettik muhakkak ki bunda bir ayet vardır ama onların çoğu müminler olmadı ve muhakkak ki Rabbin elbet azizdir rahimdir Hazreti Hud kavmini sakındırıp korkuttuktan, onları teşvikle Allah'ın azabından sakındırdıktan sonra ve onlara gerçeği açıkladıktan sonra onların kendisine cevabı Allahu Teala şöyle cevap veriyor. Öüt versende yahut da öğüt verenlerden olmasan da artık bizim için misavidir. Biz içinde bulunduğumuz durumdan elbette dönecek değiliz. ''Senin sözünden dolayı ilahlarımızı terk etmeyiz ve sana inanmayız.'' buyurmuşlardır. Bu da daha önceki kafirlerin adetlerinden olan şeylerdir. Allah ve teala bizleri yalanlayanlardan değil, fasdik eden doğruya uyanlardan eylesin. Ve Allah subhanahu ve da onların bu yalanlamalarına karşılık onları felak etmiştir.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 146'dan 152'ye kadar. Burada emniyet içinde bırakılır mısınız? Bahçelerde, çeşmelerde, ekinler, salkımları sarkmış hurmalıklar arasında. Dağlarda ustalıkla evler oyar mısınız? O halde Allah'tan korkun da bana itaat edin. Müslüflerin emrine itaat etmeyin. Onlar ki yeryüzünde bozgunculuk yapanlar da ıslah etmezler. Evet. Allah subhanahu ve teala burada da kulu ve elçisi Salih aleyhisselamdan haber veriyor. Onu Semud kavmine peygamber olarak göndermişti. Onlar vadi El-Kurra gibi Şam ülkesi arasında Hicir şehrinde oturan Araplardı. Onların yerleri herkesi bilinmekte ve en meşhur olandır. Hazreti Salih onlara öğüt vermiş. Allah'ın intikamının başlarına gelmesiyle onları uyarmış. Allah'ın bol bol rızık vermek suretiyle onlara olan nimetini hatırlatmış, Allah'ın onları sakınılan şeylerden emniyete kıldığını, onlar için bahçeler bitirdiğini, akarsular kaynattığını, ekinler ve meyveler çıkardığını haber verip hatırlatmıştır. Bu sebepledir ki o ekinler salkımlar sarkmış, hurmalıklar arasında duyurmuştur. Ve yine bunlarda dağlarda ustalıkla evler oyduğunu, ve ölmeyecek gibi yaşamaya devam ettiklerini. Ve peygamberleri onlara Allah'tan korkun, bana ipa, ibadet edin. İtaat edin, estağfurullah. Gerek dünyada ve gerekse ahirette faydasız size dönecek olan bir amele, bir işe yönelin ki, O da sizi yaratmış olan ve size rızık veren Rabbinize ibadettir. Böylece onu birlemiş, ona ibadet etmiş, sabah akşam onu tesbih etmiş olursunuz. Müslüflerin emrine itaat etmeyin. Onlar ki yeryüzünde bozgunculuk yapar da ıslah etmezler demiştir ve Allah'a ortak koşmaya küfre, hak ile zıtlaşmaya çağıran büyükleri, reisleri bunda kaçırtmıştır. Şimdi onların cevabına geldiğimizde 153'ten 159'a kadar dediler ki şüphesiz sen ancak büyülenmişsin. Hem sen hem gibi bir insandın bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Şayet sadıklardan isen o zaman bir ayet getir. Dedi ki işte şu devedir. Su içme hakkı belirli bir gün onun ve belirli bir gün sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa sizi büyük bir günün azabı verir Onlar ise onu kestiler de pişman oldular. Bunun üzerine azap onları yakaladı. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu müminler olmadı. Muhakkak ki Rabbin elbet azizdir rahimdir. Evet. Allah subhanahu ve teala burada da Hazreti Salih'in kavmi Semud'un onun kendilerini Rablarına ibadete çağırdığı zamanda verdikleri cevabı haber veriyor. Önce büyücülükten suçluyorlar. Arkasından eğer doğru söz bize bir delil bir ücret getir diyorlar. Ve Allah subhanahu ve teala onlara bir dişi deveyi gönderiyor. O dişi deve bir kayanın içinden çıkıyor. Ve Allah subhanahu ve teala söyle onlara bir gün suyu o deve içecek. Bir günde onlar. Ve içmedikleri gün deve onlara hepsine süt verecektir. Ama sakın buna ilişmeyin. Onlar Allah'ın emrini arkaya atıyor. Deveyi öldürüyorlar. Kesiyorlar. Ve Allah subhanahu ve teala da sırf bir deveyi öldürdükleri için onları helak ediyor. Bakın bir deveyi. Bu da gösteriyor ki demek ki azabı isteyen bir karn, bir delil isteyen bir karnı Allah bir şey gönderdiğinde onun zıttına hareket ettiğinde o onların helak olur. Allah'a hamdolsun ki öyle bir resulün ümmetiyiz ki Allah Subhanahu wa dua etmiş ve ümmetimi çok yüce kat etme demiş onların şekillerini değiştirme demiş. Allah subhanahu ve teâlâ da duaya icabet etmiş. Allah bizleri hayırda yarışanlarda günahın tertemişine uzak duranlardan eylesin. Yani burada da yakalanması gereken noktalardan bir tanesi günahın şekli değil bir yerde işlenen makam çok önemli. Yani isyanın nevi bir yerde önemli değil isyan edilen yani o amelin yükseltildiği zat önemli Allah, Allah'ı hakkıyla takdir eden korkan bir kalp bizlere isyan etsin Amin. 160'dan 164'e kadar Lut kavmi de peygamberleri yalanladı hani onlara kardeşleri Lut demişti ki siz sakınmaz mısınız Muhakkak ki ben size emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Bana buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi Allah'a aittir. 165'ten 175'e kadar. Evet, burada da Allahu Teala kulu elçisi Lut'tan bahsediyor. O Azer'in oğlu, Haran'ın oğlu Lut'tur ve Hz. İbrahim'in kardeşinin olumudur. Kavbini Allah'a ibadet etmeye davet etmiş, Allah'ın kendilerine göndermiş olduğu elçilerine ıtaret etmeye davet etmiş, onları Allah'a karşı gelmekten alemde onların icat etmiş olduğu işi işlemekten men etmişti. İşte onların onlara söylediği sözler ve onların verdiği cevaplar. İnsanlar arasında erkeklere mi yaklaşıyorsunuz ve Rabbiniz'in sizin için yarattığı eşleri bırakıyor musunuz? Hayır siz azmış, azmış bir kavimsiniz. Dediler ki ey Lut buna son vermezsen sen elbette çıkarılanlardan olursun. Dedi ki doğrusu ben sizin işlediğinizi kızanlardanım. Rabbim beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine onu ve ailesini topluca kurtardık. Sadece yaşlı bir kadın geride kalanlardan oldu. Sonra diğerlerini yerlen bir ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyar yağmuru ne kötüdür. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu müminlerden olmadı. Muhakkak ki Rabb'in elbet azizdir, rahimdir. Evet. Allah sübhanehu ve teala da burada Rûd aleyhisselamın halinden bahsediyor. Allah onların işlemiş olduğu çirkin fiillerden Muhammed ümmetini korusun. Onlar kadınları bırakıp erkeklere yanaşıyorlardı. Allah sübhanehu ve teala onlara bulut göndermiş. O onları Rûd aleyhisselamı göndermiş istagfurullah. O onları uyarmış ama onlar bunu dinlemediği gibi ona itiraz etmişler. İnsan fıtratı doğruyu gördüğünde her zaman rahatsızlık duyar kardeşlerim. Ve kendilerini güçlü zannedip ona karşı tavır takılmışlar. Allah subhanahu ve teala da onlara cezasını vermiştir. Evet. İslam'da da rutelik dediğimiz veya günümüzde sanki biraz daha yumuşatarak kullandıkları homoseksüel dedikleri mesela. İslam'da haram kılınmış, yapanın böyle bir pis fiil işleyen insanların ikisinin de kılıçla meydanda boyunlarının vurulmasına hükmetmiştir. İslam'daki karşılığı cezası olur. Faltif, övülme, hoşgörme ve insanların arasına yayma değil. Evet, Allah bizi bizden sonraki kıyamete kadar gelecek nesli böyle bir pisliğe düşmekten alıp koysun. Rabb'ımıza dua edelim. Çünkü şeytan insanları her yoldan ifsad edebilir. 176-180 Eyke halkına da peygamberleri yalanladı. Hani onlara şu demişti ki siz sakınmaz mısınız? Muhakkak ki ben size emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Asab Eyke Medyen halkıdır. Allah'ın peygamberi Şuayb onlardan idi. Ancak burada Allah'ı u Teala kardeşleri Şuayb buyurmamıştır. Zira onlar Eyke'de tapınma nispet olunmuşlardır. Eyke'de bir ağaç olup meşelik gibi sık sık bir ağaçlık olduğu da söylenmiştir. Ona tapıyorlardı. Bu sebepledir ki allah Teala Eyke halkı da peygamberini yalanladı buyurmuştur. Evet. Kardeşleri şahit onlara demiştir ki buyurmamıştır. Sadece onlara şahit demişti ki buyurarak onların putperest oldukları için her ne kadar nesep yönüyle onların kardeşiyse de aralarındaki kardeşlik nispetini kesmiştir. Evet. Allah Teala onlara şahit göndermiş. Şuaib Aleyhisselam onlara sakındırmış. Allah'tan korkun ondan gayrısına ibadet etmeyin demiş. Ve devam eden ayetlerde 181'den 191'e kadar. Ölçüyü tartıyı tam yapın. eksiltilenlerden olmayın. Doğruyu ölçekle tartın. İnsanların eşyasını azaltmayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın sizi ve daha önceki nesilleri yaratmış olanlardan korkun böyle dediği halde dediler ki sen ancak büyülenmişlerdensin bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz eğer sadıklardan isen bize gökten bir parça indir dedi ki Rabbim yaptıklarını en iyi bilendir onu da yalanladılar ve onları bulutlu bir günün azabı yakaladı. Doğrusu o büyük günün azabıydı. Muhakkak ki bunda bir ayet vardır ama onların çoğu müminler olmadı. Muhakkak ki Rabbin elbet azizdir, rahimdir. Evet. Allah subhanahu ve teala da onların neden saptığını ve onlara uyarıcının geldiğini, doğruyu gösterdiğini, ama buna rağmen onların doğru yolu kabul etmedikleri gibi gelen elçiyi de sen ancak büyücüsün deyip yalanlama yoluna gittiklerini valla subhanu ve alanın da bunlara yine o bulutu gönderdiğini o da onları felak ettiğini bildiriyor. Evet, 192'den 195'e kadar Muhakkak ki o elbette alemlerin Rabbının indirmesidir. Onu Ruh el-Emin indirmiştir. Senin kalbine ki uyarıcılardan olasın apaçık Arap diliyle. Allah subhanahu ve teala kulu ve elçisi aleyhissalatü vesselama indirmiş olduğu kitaptan bahsediyor ki o surenin başındaki onlara Rahman'dan bir öğüt geldiğinde Mutlaka ondan yüz çevirirler ayetinde geçen Kur'an'dır. Muhakkak ki o Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir ve onu Cibril indirmiştir ve o korunmuş Allah indinde levh mahfuzda bir kitaptır. Senin kalbine ki uyarıcılardan olasın onu emin, şerefli, Allah katında bir mevki olan meleği alada itaat olan bir melek indirmiştir. Ey Muhammed! O melek onu kirlerden, fazlalık ve noksanlıklardan, salim bir halde senin kalbini indirmiştir ki Allah'a muhalefet edip onu yalanlayanları Allah'ın intikam ve baskınıyla uyarasın. Ona tabi olan müminleriyle kendisiyle müjdeleyesin. Apaçık Arap diliyle yani sana indirmiş olduğumuz bu Kur'an apaçık olsun mazeretleri ortadan kaldırsın dost doğru yola delil olsun hücretler ikam etsin diye fasih mükemmel ve şumurlu olan senin dilin ile indirmişizdir Duyuruyorum. 196'dan 199'a kadar o daha öncekilerin kitaplarında da vardır İsrailoğullarının bilginlerinin bunu bildirmesi onlar için bir ayet değil midir? Biz onu Arapça bilmeyen kilselerden birine indirseydik ve onu da onlara okusaydı yine de ona inananlardan olmazlardı. Allah subhanahu ve teala burada ücretini indiriyor. Kureyş'in küfrünün şiddetini bu Kur'an'a karşı inatlarını haber veriyor şayet bu Kur'an'ı bir kelime olsun Arapça bilmeyen acemlerden birine indirmiş olsaydı ve bu Kur'an bütün beyan ve fesahatıyla ona indirilmiş olsaydı onlar yine de bu Kur'an'a iman etmeyeceklerdi. Bu sebepledir ki biz onu Arapça bilmeyen kimselerden birine indirseydik ve bunu onlara okusaydı yine de onlar inanmış olmazlardı diyerek Allah Azze ve Celle onların içindeki şüpheleri dışına aksettiriyor. 200'den 209'a kadar İşte böylece onu suçların kalbine sokarız. Elim azabı görünceye kadar onlar inanmazlar. O da kendilerine apansız haberleri olmadan geliverir. O zaman derler ki acaba bekletilmez miyiz? Bizim azabımızı çabucak istiyorlardı. Gördün mü? Şayet biz onları yıllarca yararlandırsak sonra kendilerine vaat olunan şey başlarına gelse, eğlendirilmiş olmaları onlara bir fayda sağlamaz. Uyarıcılar olmaksızın biz hiçbir kasabayı helak etmedik. Öğüt olarak ve biz zalimler olmadık. Burada da Allah subhanahu ve teala yine, çocukların kalplerine yalanlama, küfür, inkar ve inadı sokarız da, zalimlere mazeretlerinin fayda vermeyeceği bir yerde elim azabı görünceye kadar gerçeğe inanmazlar. Lanet onların üzerinedir ve yurdun kötüsü de onlarındır. Allah'ın azabı kendilerine ansızın haberleri olmadan verir. O zaman derler ki acaba bekletilemez miyiz? Azabı gördükleri zaman Allah'a itaat olan işleri yapabilmeleri için kendilerine Keşke birazcık laman verilmiş olsaydı diye de bulunurlar. Evet kardeşlerim. Burada e, şu noktaları güzel yakalamak gerekiyor. Bakın. Kalplerine yalanlama, küfür, inkar ve inadı sokarız da e, aynen Alimrand'a Allah'tan diyor sana lütfumuz olarak bir yumuşaklık olmasaydı sen kaba, katı Sert olsaydın etrafında efler dağılır giderdir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim yapılan her iyiliğin karşılığında kazanılan bir hasret bir hayır olduğu gibi işlenen her küfrün karşılığında da bunun zıttı olarak yumuşaklıksa sertlik itaatsa isyan teslimiyetse teslim olmama itminansa şüphe gibi zıttına kazanılan huylar var bunlara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Yani onların kalbine küfür, inkar ve inadı Allah Subhanahu ve Teala durup dururken sokmuyor. Onlar karşılarındaki bu gördükleri, peygamberlerden gelen, uyarıcılardan gelen bu öğütleri almadıkları için başlarına gelen bela, musibet hep bunlar. Ters dönmesi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Enfal Suresinde de anlatmıştık. İsteyen iman etsin. isteyen küfür etsin. Ama inanan da küfredenden, açık beyinelerden yani delillerden sonra inansın. Açık delillerden sonra küfür etsin diyor. İşte Allah subhanahu ve teala biz hiçbir kasabayı helak etmedik. Öğüt alarak biz zalimlerden olmadık buyururken yani biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz diyor. İşte gelene İtaat etmeyip zıttına hareket ettiğinde insanın başına gelen gelir. Allah bizi hep itaatkâr kullarından eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Evet. 210'dan 212'ye kadar onu şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara düşmez de buna güçleri de yetmez. Onlar gerçekten işitmekten uzak tutuldular. Evet. Allah subhanahu ve teala burada da kitabı Kur'an'ı yani inen vahyi övüyor. Onun ne önünden ne arkasından ne üstünden ne altından hiçbir şekilde hiçbir şekilde batılı yaklaşamayacağını onun daha önceki ayetlerinde de bağlantı kurarsak Cibril tarafından indirildiğini ve onu indiren Allah'tır. Şeytanlar değil diyerek Kur'an'ı aklamıştır. Yani onların bu şüphelerini yersiz olduğunu zikrediyor. Çünkü Mekke toplumuna bakacak olursak kardeşlerim, onlar melekler Allah'ın kızları, haşa cinler Allah'ın oğulları diyorlardı. Ve cinleri hep yalancı diyor. Meleklerin ise günah işlemeyen olduğunu kabul ediyorlardı. İşte burada da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı yalanlayarak cinlerden haber aldığını söylüyorlar. Allah subhanahu ve sellelerde 210, 11 ve 12'de onu şeytan indirmemiştir. Bu onlara düşmez de bunlara da gücü yetmez. Onlar gerçekten işitmekten uzak tutuldular diyerek onlara cevabını vermiştir. Aleyküm selamlar aleyküm selam. 213'ten 220'ye kadar O halde Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Yoksa azatlandırılanlardan olursun. Ve yakın akrabalarını uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını ger. Şayet sana isyan ederlerse de ki bensin yaptıklarınızdan uzağım. Aziz rahime tevekkül et. Görür o seni kalktığında. Secde edenlerin arasında bulunduğunda muhakkak odur. O semi alim. Evet. Allah subhanahu ve Teala tek ve ortağı olmaksın, zatına ibadeti emredip, zatına ortak koşanlara azap edeceğini haber veriyor. Sonra aleyhissalatü vesselama yakın akrabalarını uyarmasını emrediyor ki, onlardan hiç kimseyi Rabbine imandan başka bir şey kurtarmayacak. Allah'ın inanan kullarından kendisine tabi olanlara kanat gelmesini de emrediyor Allah'ın yarattıklarından kim olursa olsun ona baş kaldırırsa ondan da uzaklaşılacaktır. Bu sebepledir ki şayet sana isyan ederlerse de ki ben sizin yaptıklarınızdan uzak oldum. Ali akrabalarını uyarmakla emrolunması onun bütün insanlar için uyarıcı olmasını tezat teşkil etmez. Aksine bu genel uyarının parçalarından birisidir. Müslümanın nakrettiği bir rivayette kardeşlerim Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Yahudi olsun, Hristiyan olsun bu ümmetten beni kim işitir. Sonra da benim getirdiğime, birlikte gönderilene iman etmemiş olarak ölürse mutlaka cehennemlik olur buyurmuştur. Bu ayeti kelime kerime aynı zamanda Allah subhanahu ve teala Resulun'a indirdiği ayetlerde kalk asabını yani ümmetini topla, akrabalarını topla onlara anlat demiştir. Evet. Yakın akrabaları uyarma ondan sonraki, ondan sonraki devam ediyor. Allah subhanahu ve teala iyiliği emreden kötülükten nehyeden davet eden ve davetin getirdiği bela ve musibette sabreden kullardan eylesin. 121'den 227'ye kadar 221'den 227'ye kadar şeytanların kime indiğini size bildireyim mi? Onlar her günahkar her müfteriye inerler. Bunlar ona kulak verirler ve çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince Onlara da azgınlar uyar. Görmedin mi? Onlar her vadede şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ve onlar gerçekten yapmadıklarını söylerler. Ancak iman etmiş, salih amel işlemiş, Allah'ı çokça zikretmiş ve zulme uğradıldık, uğratıldıktan sonra zafer kazanımlar müstesnadır. Zulmedenler göreceklerdir. Nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını. Allah subhanahu ve teala burada Allah Resulü'nün getirdiğinin gerçek olmadığını bunları kendiliğinden uydurduğunu veya ona bunları bir cinlinin getirdiğini sanan müşriklere hitap ediyor ve elçisini onların sözlerinden iftiralarından tenzih ediyor. Tembihte bulunuyor ki onun getirdikleri ancak Allah katındandır. Onun indirmesi ve vahyidir. Onu şeytan değil, şerefli, emin ve büyük bir melek indirmiştir. Zaten onların bu Kur'an'a azim gibisine bir rabetleri de yoktur. Ama bu ve bunun gibi ayetler olmasına rağmen maalesef e, inanıyorum diyen insanların dahi birçok düştüğü müşkülatlar vardır. Allah subhanahu ve teala eksik değil, ihtilaflı değil, temala ermiş demesine rağmen inandım diyen insanların dahi yani o zaman bu var mıymış ki hükmü olsun veya her şeyde kitapta sünnette bulunmaz ki canım tipindeki ifadelerle aslında bir nevi Kur'an'ın inkarına gidiyorlar ve Kur'an'ı yalanlıyorlar da farkında bile değiller evet çünkü bir insan inandım dediğinde ben de bu kitaba iman ettim dediğinde birçok şeyi de akabinde ne yapıyor? Tastik etmiş oluyor. Bu tastikini bozacak her türlü söz, fiil ve eylemden sakınması gerekir. Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar. Ayet-i kerimesinde bunlardan maksat kafirlerdir. İnsan ve cinlerin sapıklarıdır. Ve onlar her de şaşkın şaşkın dolaşırlar sözünden kasıtsa onlar her yere gider. Sözün her çeşidine dalarlar ve duydukları her şeyle hareket ederler. Filancayı söverler, filancayı överler. Bakla dalarlar diyor. Ve onlar gerçekten yapmadıklarını söylerler derken de İbn Abbas'tan gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Ensar'dan birisiyle başka bir topluluktan birisi karşılıklı olarak birbirlerini hicvediyorlardı. Onlarla beraber Kavimlerinden ki onlar beyinsiz olanlarıydı. Teşvikçileri ve kızıştırıcıları vardı. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala şairlere gelince onlara da azgınlar uyar. Görmediğini onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ve onlar gerçekten yapmadıklarını söylerler. Ayetini indirmiştir. Evet. Allah subhanahu ve teala ancak iman etmiş salih amel işlemiş olanlar üstesna diyerek iman eden kullarını övüyor. Onların Allah'ı çok çok zikrettiğini ve onların iman edip salih ameller işlediğini ve onların o çirkin işlerden, kötü sözlerden, şairlerin büyülenmişlerin sözlerinden uzak durduğunu söylüyor. Ve zulmü uğradıktan sonra zafer kazananlar üstesnadır derken de daha önce inananlara hicvede gelmekte olan kafirlere şiirleriyle cevap vermeleri kastedilmiştir ki Hadis-i Şerifte Ali vesselam Hasan ibn Sabite onları hicvet şüphesiz Cibril seninle beraberdir buyurmuştur. Evet. Zulmedenler göreceklerdir ki nasıl bir yıkılışlan yıkılacaklarını. Evet. Burada da Allah subhane ve teala zulümden sakınmamızı, zira zulmün kıyamet günü karanlık olduğunu zulmedenin göreceklerdir ki nasıl bir yıkılıştan yıkılacakları ayetinde de burada şairler, müşrikler ve kafirler Allah Azze ve Celle kastetmiştir. Aynı zamanda Mekke ahalisi de olduğu söylenmiştir. Çünkü onlar da haksızlık edenler olduğu gibi Müslümanlara birçok işkenceler yapmışlardı. Allah subhanahu ve teala onlara dünyada da azabı tattırmış ve onlara gerekli cezayı vermiştir. Evet. Ayşe annemizden gelen bir rivayette o şöyle demiştir. Babam vasiyetini iki satır olarak yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu dünyadan ayrılması sırasında Ebu Harfoğlu Ebu Bekir'in vasiyetidir. Kafir inandığı, günahkar günahından vazgeçtiği, yalan söyleyen doğru söylediği şu zamanda ben size yerime, hatta bunu oğlu Ömer'i bırakıyorum. Şüphesiz o adaletli davranır. Onun hakkındaki zannım, ümidim budur. Zulmeder ve değişirse, şüphesiz ben gaybi, bilmem. Zulmedenler göreceklerdir. nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını duyulmuştur. Şu ara suresi de burada bitti. Ama ezvinden bizleri de mükafatlandırısı buradaki indirilmiş ayetleriyle sizleri de ahirette huzurlandırır.